Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu te'ala ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hakayet dersinde kaldığımız nokta kabir sorgusu haliyle ilgili buyurdu ki İmam Gazali Hazretleri bir insan Resulullah sallallahu te'ala aleyhi ve sellemin ölümden sonra vuku bulacak hadiselerle ilgili verdiği haberlere yani işte hadis-i şeriflere inanmadıkça imanı kabul olmaz dedi. Biz ne diyorduk size? Kabir azabı yok diyenler, münker nekir suali yok diyenler, ondan sonra kabir nimeti, kabirdeki cennet bahçesi olması yok diyenler. Bunlar sayı hadis-i şeriflerden inkâr ettikleri için eli sünnetten olamazlar diyordum bu kadar. bunlara reddiye yapıyordum. Ha işte burada söylüyor. Venne ulâ tekabbel îman u Hiçbir kulun imanı kabul olunmaz. Yani Müslüman sayılmaz diyor. Hatta yü'mine mine kadar nelere bi ma ahbara bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelerin olacağını bildirdiyse, badel mev, ölümden sonra neler olacak buyurduysa bunlar sahih hadislerde sabittir ve manen mütevatirdir. Bunlara inanmayan adam Hacıymış, hocaymış, müftüymüş, vaizmiş. Efendim, hocaların hocasıymış. Kimin gözdesiymiş, kimin küzidesiymiş, fark etmez. İmanı kabul değil. Şimdi Resulullah neler haber verdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ölümden sonra olacaklar. Ve evveli, bunların ilki sual-i münkerin ve nekirin. Münker ve nekirin E, sualidir. Tab bundan evvel e, sorgu sual ile ilgili e, meseleden evvel bir defa bir ölüm meleği var. Her canlının ruhunu almakla müvekkeldir. Görevlenmiştir. Ne Allahü Teala? Kul yetevefâküm melekul mevtilledî uklebikum. Sizin canlarınızı almakla görevlendirilen ölüm meleği sizi vefat ettirecek. Bu Azrail Aleyhisselatü Vesselam ismi böyledir. Azrail demek Abdül Cebbar. Cebbar zorla da iste, olsa istediğini yaptıran. Kimsenin keyfine göre değil. Onu istiyorsa o ne istiyorsa onu işler. Cebbar Teâlâ. Allah'ımızın bir ismidir. Esmi Aşlâ'dandır. O'nun kulu. Çünkü neden? Azrail da adam gelmek istiyor musun? Kalmak mı istiyorsun falan sor, sormaz. Mevla'dan ne emr aldıysa onu yapar. Söker alır. Allah-u Teala'nın izni ve müsaadesiyle. Mevla izin vermese ben sivrisineğin canını bile alamam buyuruyor. Halakal mevtü el hayate Mülk suresinde Mevla buyuruyor. Ölümü, hayatı tiriliği de ölümü de yaratan Allah. O canlıda Allah ölümü yaratmasa Azra aleyhisselam yaratamaz ki. Onun için Mevla'nın izniyle ve halkıyla ve iradesiyle yaratmasıyla onu ruhu yerinden söker alır. Ee, yahut da çünkü ahvane olduğuna dair de say i şeriflerde vardır. Ayet-i kerimede de işaret vardır. Tevfet usulüne rasullerimiz onun canını alır. Rasullerimiz Demek ki Azrail Aleyhisselam tek değil. Yanında yardımcı melekler var. Ee, o onlar ayak parmaklarından yukarı doğru çekerler. Boğaza geldi mi onların elinden alır. Acrâil aleyhisselâm, evet, insanların da ruhlarını alır, cinlerin de ruhlarını alır, meleklerin de canlarını alacak, hayvanların da canlarını o alıyor, kuşların da alıyor, sivrisinek olsa o alıyor. Bütün canlıların e, ruhunu almakla Mevla onu körevlendirmiştir. Hatta kendi canını da kendi alacak. Biliyorsunuz, birinci sura öfürüldüğü zaman kıyamet kopacak. insanlardan bir kişi canlı kalmayacak. İkinci sura ufürüldüğü vakitte, 2'nin ikinci defa, iki sur yok, bir sur var. Sura ikinci defa e, menufi kafi ukhra. Sonra o sura e, sur bir borozan gibi. allah Teala onu İsrafil Aleyhisselam'ın eline vermiş. Nasıl bir boru borozan boru içinde canlıların ruhların sayısı kadar delikler var, hücreler var. Bir dairenin büyüklüğü köklere arası kadar. Bunun gibi milyonlarca milyarlarca e, daireler var. O kadar ağırlığı İsrafil Ağa taşıyor. Allahu Teala'nın kudret vermesiyle Birinci üfürüşünde bütün gökler yere inecek yani. Bütün insanlar, cinler ölecek. Kimse canlı yok. İkinci üfürüşünde Feydaum kıyamın yanzurun. Ona bir de bakarlar ayakta. E, dikilmişler, kabirden kalkmışlar. Sağ sola bakıyorlar. Hiç tanımadıkları ne mahallelerine benziyor ne evlerine benziyor ne köylerine benziyor. Bu nasıl nereye geldik ya? Ya alan huzuruna geldin mahşere çıktın ikinci üfürüşte. Bu arada kaç sene var? 40 sene var. Bu 40 sene zarfında melekler de ölecek. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Ve kebirrü rabbike. Rabbinin zatı baki'dir. Geri kalan küllü men alaya Her şey fani. O tabi yeryüzünde olanlar fani o halde. ama Melekler yeryüzünde değil diyor ki buraya girmezler. Başka haddde ne var? Kulluşun hali kün illa vece. Yerde, gökte, havada, karada, denizde, cennette, cehennemde fark etmez. Her şey diyor. şey demek mevcut demek var olan. Var olan her şey yok olacak. Illa veceu Allah'ın zati müstesna. On üçün melekler de bu fermana dahildirler ve. Hepsinin canını almakla yine görevli olan Azrail Aleyhisselam'dır. Eee tabi Cebrail Aleyhisselam'ın da Ruhunu Azrail Aleyhisselam kapsedecek. Mikail Aleyhisselam'ın da ruhunu kapsedecek. İsrafil Aleyhisselam'ın da ruhunu kapsedecek. Onlar bizden sonra ölecekler. Bizden önce dirilecekler. Bizden önce dirilecekler ne demek? E çünkü mahşerin işlerini takip etmeleri. E İsrafil Aleyhisselam sonra üfleyecek ikinci defaya. E, sur'a ikinci defa o, o üfürmeden e, kimse kabirden kalkamaz. Onun için vazifelidirler. Ama allah Teala'nın hükmü tahakkuk etsin için e, bizden sonra ölecekler, bizden önce dirilecekler. İnsanlar ve cinlerin diriltilmesinden evvel diriltilecekler. Bu itibarla e, allah Teala acra Aleyhisselam'a da e, Cebrail Aleyhisselam'a da hep soracak Kim kaldı Ey Cibril? Cebrail Aleyhisselam Ya Rabbi işte falan melekler kaldı. Onlar da ölmesi lazım. Tamam Azrail Aleyhisselam canlarını alacak. Falan yedi kat semanı işte yok altıncı kat semanı yok kerubiyyun, yok arşı taşıyanlar sırayla gidiyor. Kim kaldı ey Cibril? Ya Rabbi sen kaldın. Ben kaldım de Azrail kaldı. La bu demin mevtkeye Acibril. Ey Cibril sen de ölmen lazım. Ben hüküm verdim. Emre teslim. Acra Ali selam onun da ruhunu kapsayacak 600 kanatıyla cennetle cennet arasında koca Cebrail Hasan devrilecek. Sonra Acra Hasan kalacak. Tek o kaldı. Övlüatı Ali ondan soracak. Kim kaldı ya Azrail? Sen kaldın ya Rabbi. E, sen de varsın. Sende ölmen lazım. Sen canlı değil misin? Canlısın. E küllü nefsinde ha katül Ben buyurmadım mı ki her canlı ölüm tasacak? İşte burada Ya Allahu Teala Teâlâ Azrail Aleyhisselam ruhunu kapsedecek diye de var. Ama bir kıyla göre e, kendi canını da kendi alacak. Yani Azrail Aleyhisselam alacak. Allah-u tabi müsaadesiyle. Şimdi, ölüm meleği, Azrail Aleyhisselam, çok büyük. Manzarası müthiş. Başı, en üst semada, 7 kat semada. Ayakları, yedikat yerin merkezinde, tohumunda diyor. To tohum demek merkezi. Azrail Aleyhisselam'ın yüzü nereye bakıyor levh-i bakıyor. Levh-i mahfuz'da kimin vakti geldi, saati geldi. İşte dosyaların teslimatı biliyorsunuz. Şaban Şerif'in 15. gecesi, Berat gecesine, Berat gecesine... bir senelik bir daha berata çıkmayacak şekilde kimler ölecekse o dosyalar levh-i mahfuz'dan alınıyor, istinsah ediliyor, kopyalanıyor. Görevli meleklere bütün dünya ile alakalı konular ilgi alanlarına giren hususlar teslim ediliyor. Ölümlerle ilgili dosya da Azrail aleyhisselam'a teslim ediliyor. Dolayısıyla o kimin ne vakit öleceğini bilemez. Biz ilk bir sene, iki sene evvel, üç sene evvel bilemez. Ancak kendisine teslimat yapıldıktan sonra o da bir senelik. O bir sene içinde kimlerin ruhunu kabz edeceğini e, isimlerini görür. Ve lakin hangi dakika, hangi saat, hangi sebeple ne olacak, ne bitecek e, levh mavuza bakar. Tamlo levh mavuza bakar, orada yazar çıkar. Ferenoğlu falan, falan, falan Kariye'de, Türkiye'de, İstanbul'da, işte efendim, Kalis'te e, şu kişi. şu evde, şu mahallede, şu apartmanda hepsi bildirilir. Azrail Aleyhisselam bu şekilde o emri aldığı zaman o kişinin başına konar. Bütün mahlukat, yani dünyada 8 milyar yakın, belki fazla insan var. Sade onlar değil ki. Ne kadar cinler var? İnsanlardan 10 kat fazla. Ne kadar hayvanlar var? Denizdeki balıklar insanlardan kaç kat fazla? Denizler balıklarla... E bunların hepsini canlı alıyor. Ormanlarda, çöllerde ne kadar böcekler var? Ya böceklerin tek tek fertlerini bırak, türlerini saymasın ya. Türlerini, cinslerini yani. O cinsin altında ne kadar efradı var? Fertleri var tek tek. Ona zaten hesap makinesi etmez. Bilgisayarlar çöker. bulan hepsini Azrail Aleyhisselam alıyor canlarını. Ölüm zamanları geldiği vakitte. Bütün mahlukat Allah-u önüne koymuş. Onun yardımcıları var. Ne kadar yardımcıları var? Ne kadar canlı ölecekse o kadar yardımcıları var. Ölecek olan canlı. Her canlı ölecek madem. Ölecek olan her canlı adet onun yardımcıları var. Müminlere yumuşak davranır. Güzel surette gelir. Allah Teala cümlemize ehsen surette irsal eylesin. Kafirlere, fasıklara, münafıklara korkunç surette gelir. Heybetli olarak gelir. Evet. Sonra insanın canını aldığı vakitte eee O kişi, işte Müslüvansa yıkanılır, e, namazı kılınır, kabre konulur, defnedilir. O saatten sonra ilk mesele Münker Nekir sorgu ile başlar. E adam defnedilmeyecekse, e, diyelim ki denizde boğuldu, balıklar yemiş, Veya yandı, kül oldu, tabuta konacak bir cesedi yok. Efendim veya canavarlar parçalamış, ormanda şurada burada aç kalan hayvanlar, kurtlar şeyler, aslanlar, kaplanlar. Öyle de var. ona da yedi var. Ya o zaman parçaları dağılmış. Bu adamın ne zaman olur? Ya bu adam da ruhu bedeninden ayrılır, ayrılmaz. Can çıkar çıkmaz. Onun ruhuna sual var. Sorguşal var. Ama kabre konulacaksa defne kadar melekler bekler. Ne zaman kabre konulur, üstü örtülür, kapatılır. O vakit melekler geliler. Ve bu ma bu iki melek, şahsani iki şahıstırlar. E, yüzleri siyah, közleri mavi. Siyah mavi çok korkunç olur. Mehibani. Heybetlidirler, hailani, dehşet vericidirler. Serttirler. Katı dururlar. Şiddetlidirler. Ee, saçları başlarından sarkan saçları ayaklarına kadar. saç buradan ayaklarına kadar uzanmış. Azur dişleri var. Böyle çıkık adamı soksalar efendim çok acı verirler. O azülüşlerin arasında ateş parlıyor. Böyle korku filmine efendim ne acet var. İşte birazdan öldüğümüzde göreceğiz. İşte azülüşlerin arasında ateşler, ateşler çıkıyor. Azülüşler ile ne yapıyorlar? Yeri kazıyorlar. E dişleriyle öyle büyük dişleri sert toprakları kazabiliyorlar onlar böyle. Allah Allah. Kelamları yani konuşmaları işte sual soracaklar, sor, sorgu sual Ne gibi? Yıldırım efendim düştüğünde gök kürültüsü gibi. Bazen nasıl gök kürültüsü oluyor? Yani böyle hafif hafif uçak geçiyormuş gibileri konuşmuyoruz. Bir gök kürler ki bazı kere İnsanın ödü çatlar. İçim boşalır yani korkudan. Bana oluyor oldu yani öyle gök gürültülerine rastlamışım ben. Siz de dünyada yaşıyorsanız. İşte Rabbi Rabbüke'' Rabbin kim diyorlar ya o ''Men Rabbüke'' dedikleri zaman desen acayip gök gürültüsü gibi e, korkunç sesleri var. Gözleri çakıp kapan şimşek gibi. Şimşek nasıl? Bazı kere böyle yapıyor, hemen böyle yapıyorsun veya böyle yapıyorsun. Yani bakamıyorsun şeye. O kadar insanın gözünün ışığını alıyor yani. Onların gözleri kuvvetle çakan şimşek gibi. Ellerinde de ne var? مَقَامِهُمْ مِنْ حَدِّي demirden Efendim kamçılar. Demir. Hem demir hem ateşli. Desen ki çeliği ateşte kızdırsan sonra kıpkızıl, yeni kaldırsan ateşten çıkarttığın akıp kızıl öyle kamçılar var. Allah Allah. Yukarıdaya <gülüyor> oturturlar Ebder kabri kabrinde oturturlar. Eee sevîyen safe sağlam ve cesedin, hem bedeniyle hem ruhuyla beraber eee Ona sorarlar ani tevhid, Allah'ın birliği ve risaleti. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem, Peygamberliğinden elçiliğinden e ve ve kulağını derlerle ona "Ben kimdir rabbike? Sen Rabbin kimdir?" Şöyle bakalım. Ve ma ne şeydir diyin ki dinin nedir? İslam diyebilecek misin bakalım? Ve men kimdir nebi yücelerin peygamber? Ve -ma işte bu mahşerde bu iki fettanel kabri kabirde insanı ilk imtihana tabi tutacak e, zora sokacak olan e, iki melektir. وسؤال uomان لرئيسيهم من ربيعيهم من دينهم من ربيعيهم من دينهم من دينهم من دينهم من دينهم من دينهم من دينهم من دينهم من ilk dehşet دينهم من دينهم من دينهم من دينهم من دينهم من دينهم من دينهم من دينهم Ee, bura ondan evvelki dersin hulasasidir, özetidir. Tabi teferruat vardır. Teferruat zaruri meseleler olmadığından akaitle alakalı onlara şu anda temas etmeyeceğim. Çünkü burada e, sohbet değil de kitaptan ders takip ediyoruz. Sohbet yapmak tamam bu da sohbet sayılır ama Ders takip ettiğimiz için dersin geldiği noktadan devam edeceğiz. Ve yü'mine kişi iman edecek. Ve tüm de olabilir o çünkü daha evelden. Ee, İmam Gazi ibaresi e, muhatap e, şeklinde e, gelmiş idi. Oradan devam ettiği için ee, ne buyuruyordu? Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hak olduğuna, e, Allah'ın gerçek Resulü olduğuna E, iman etmedikçe efendim mümin olamazsın. Ondan sonra buyurmuştu. En tümüne senin iman etmendir. Bu da olabilir. E, veyahut da en yü'mine bir Müslümanın iman etmesi. Bu ikisi aynı manaya geliyor. Nebi azabil kabri. Kabir azabına iman edecek. Kabir azabı olduğuna dair Nimet de böyledir. Kimisinin de kabir nimeti var. Buna iman edene kadar bir adamın imanı kabul edilmez buyuruyor. Ben niye kabir azabını Mehmet okuyan inkar ettiği için e, Hayrettin Karaman, işte kaset koyarlar, e, Münker Neger suali sorgusunu e, e, çekemezler. O zaman gülüş duruma düşerseniz bunları anlatmayın millete gibi. Allah ve Rasulunun buyurduklarını duyduklarını biz nüsan anlatmayacağız ya bu el Sünnet itikadı Müslümanım diye buna inanmak zorunda. İşte imamı özel, hucr tür İslam, bütün el Sünnet kitaplarının metinlerinde var. Imam Hazım ve Hanifinde fıkreklerinde var. Her yani birkaç tane akait üzerine eser yazmıştır. Daha bütün akide tahvîde var, her yerde var. Kâbir Azabı hakkındaki Ayet-i Kerime'den de işaret var. Hadis-i Şerifler صحيح ve متوافتير Ondan sonra بعد var, بخاري var. Yüzlerce, binlerce hadis kaynaklarında var. مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات مئات Bide diyorsun Kur'an manasını biliyorum. E sen hiç mi okumadın şu hati? Ölev terayyide teveffeledini keferul meleke. Melekler e, kafirlerin canını alırken yadrubu ne vücuhum ve barum, suratlarına, dübürlerine, makatlarına evire çevre kamçıları indirirken bir görseydin. Ya e bu Kur'an değil mi? Ellezine teveffa'ul meleke zalimiyen nefsihi. E o kafirler hakkında, ben onu Müslüman dedim, ezanamıza Müslüman hakkında da okurum. Nefislerine zulmetmiş vaziyette, melekler onların canını alırken, hicreti terk edenler, Müslüman oldukları halde hicret farzı olmuş, Mekke'den çıkmayıp Medine'ye gitmeyenler, Mekke'de mallarını mülkten tercih edenlere mesela. Bunlara da ne Ya, azaplar, fevlak-ı mevham cehennem diyor. Varacakları yer cehennemdir. Ayetin sonunda. Varacakları yer cehennemdir ama öncesinde azabı var. E şimdi mahşere daha çıkmamış, hesabı, kitabı belli değil. E, melekler niye vuruyor o zaman suratına, makadına, niye vuruyor bu ayette? Sen şimdi bir, bütün Kur'an'ı birlikte düşünerek konuşman lazım. Kafana göre bir mantık yapıyorsun, bir kıyas yapıyorsun. Halbuki senin dediğin gibi değil. Ayet ve hadislerde bunu beyan ediyor. allah Teala bilmez mi kulun hesabının ne olacağını? Öncesinden azabı tattırıyor. وَلَنُز۪يقَنِّ اُمِنَ الْعَذَابِ لَدِّنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ En büyük azap cehennemde. Ondan evvel yakın azaptan, hafif azaptan tattıracağım. Tattıracağız buyuruyor secde suresinde. E, kabir azabı berzek aleminde olduğu için bir tarafı da dünyadan sayılıyor. Yakın azap. هنا الله تعالى Teala buyuruyor, Firavun ve أنت hakkında يعرضون عليه خدم وعشياء ve اكشام Sabah akşam cehenneme arz edilirler, cehennem onlara gösterilir. Gideceğiniz yer burasıdır. Sabah akşam, cehennem onlara gösterilir buyuruyor. عز وجل جهنم أنظاره يُظهر لك عيني الله عز وجل جهنم أنظاره يُظهر لك عيني الله عز وجل جهنم أنظاره يُظهر لك عيني الله عز Kıyamet koptuğu zaman ise edhilu ale firavne en şiddet azap firavun hanedanını kendisiyle beraber azabını en şiddetlisi olan cehenneme girdirin buyuracağız. Epeki sabah akşam onlara arz edilen azap neydi o zaman? Kıyametten önce olduğu kesinleşiyor çünkü peşine kıyamet koptuğu günü ise diyor. Ya bu dünyada işte kabirde. Ya bunun bunlar ayet. Hadis-i şerifte dolayısıyla ma ta huduk uruz ali makadum bil gajat vel ashi sizim biriniz öldüğü zaman ahirette gideceği yer yani sonsuz hayatta gideceği yer ona gösterilir inkanemnel cennetemnel cennet inkanemnel elnar cennette elindense cennetteki yeri gösterilir cehenneme gideceklerdense cehennemdeki yeri gösterilir bir adam kabirde yatarken ac senin gideceğin yer O, o ateşte yananlar, o ateşin şiddeti kabirden o, o, kendisine sunulduğu zaman, o adam onu gördüğü zaman bundan büyük azap olur mu? Evet, ayrıca ruhuna, cismine, bedenine can yakıcı azap var. O ayrı bir şey. Ama bu zaten Bukhari hadis-i herifinde gösterilecek buyuruyor. Yine bir kabrin yanından geçerken iki kabrin ne buyurdu? اِنَّ اُمَّا يُعَزَّبَانِ اُمَّا يُعَزَّبَانِ فِي Bu iki kişiye kabirde azam ediliyor. Fakat e, size sorsam çok da büyük bir günahtan sebep azap olunmuyor. Bu da Müslüman bir e, Kafire zaten efendim küçük günah, büyük günah diye bir mesele mi var şirk içindeki adamın? Günahı mı sorulur? Büyük bir günahları da yok. Yani Öyle zannediyorsunuz ama işte Allah indinde büyük. Ve tahsebu ne yine ve Allah hazip. Siz hafif bir şey sanıyorsunuz Allah'ın de büyük çıkıyor. Kehane haduma la setu rambuli. Bu ikisinden biri idrarından sakınmazdı. Üstüne sıçratırdı. Abdest bozarken tuvalette falan. Sıçratmalar yapar üzerine. Ya bunlar e, efendim e, tabii ki namaz zamanı vücudunda necaset olduğu için veya elbisesiyle suçluyor falan namaza mani olmasa da bile ele yası kadar toplanmasa bile bir elbisede beden de vücutta mikro Allah'ın istemediği bir iş. minel ba'l fe inne 'azab el idrardan sakının üzerinize sıçratmayın. Kabir azabının toptanı ondadır bu. Ve kendiler akar emşi bin nemime. Bu diğeri de laf taşırdı. Onun onun arasını bozmak için, onu ona kötü etmek için, onu ona kırdırmak için böyle nem mamluk yapar. Nemimet laf taşımak. İşte bu iki kabirdekiler azap olunuyor. Allah bana arz etti buyuruyor. Ya e bu hadis-i şerif nerede? Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahi bu. Buhari'den. Ondan sonra daha tabii Buhari'de olduktan sonra diğer kaynakları söylemeye lüzum yok. Bukhari'de olduktan sonra, en sahih kitap olduğu için. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, Bukhari'de olan bir hadis-i söylememiş olduğu ihtimali yok, sıfır. Bukhari'de, Müslüm'de ne varsa sahih, kötü bir sitte de öyle de işte Bukhari'de Müslüm'de ta bir kuvvetlilik var. İdrar'dan ''Kabir azabının toptanı ondandır'' buyurdu hadis, o da i̇bn E, İbnu Maçede altı kaynaktan yani yüzlerce binlerce İslam aleminde hadis kaynağı var. 1400 küsür senedir bize ulaşan ya da ismi ulaşan tabii çoğu yan da yakıldı nuskaları kaybolduysa da ama şimdi bize ulaşan bile yüzlerce hadis kaynağı var Müsnedler var musannefler var sahihler var sünenler var nurcemler var ondan sonra dolu ya yani, bunlar yani. E ...bu kadar e, kaynaklar içerisinde altı tanesi diyelim en üst seviyede sıhhat şartına sahip... E, o ...onlardan birisi de i̇bn Beyan ediyor. E bu zaten e, bir kitapta, kitapta geçmiyor ki, bunu topladığın zaman... ...manem mütevatır oluyor. Ne demek? Bu kadar sahabeden, bu kadar tabi'in, tabi'in tabi'inden, bu kadar e, muhaddislerden... E, nakledilen bir husus detayları fark edebilir ama kader azabı olduğuna dair bir zaruri ilim veriyor. E, Müslümanım diyen, Allah'a, peygambere inanıyorum, ahirete inanıyorum, Kur'an'a inanıyorum. Resulullah'ın buyurduklarına inanıyorum diyen bir adam da e, kesin bir ilim tah, hasıl ediyor bu. Bu kadar o kadar kaynaktan, tarikten e, zikredilen hadis-i şerifler. Onun için daha başka bunun olmaması Düşünebilir mi yani? Allah Allah. Bir insan bunu nasıl konuşur ya? Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ee, kabre indiğimiz zaman Allah cümlemize ölümümüzü sonrasını Hasan eylesin, buharek eylesin. Kabir sıkıyor. Lahit bir sıkıştırıyor seni. Kemiklerin gır gargar gar, gar gar, birbirine giriyor. Zahda deniyor ona. Zahda dülkabr. Kabir sıkıştırmaz. saad bir bin oldu ad-i Ensar'ın efendim kabilesinin kabilelerinden iç, onlar içerisinde reis kabul ediliyor. Lider kabul ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu öyle kabul ediyor. Kumu <gülüyor> ila O gelince kalkın bak ayağa kalkın sizin efendiniz geldi diye. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hürmet ettirdi diye. Sayhi hadiste. Ehtezze'l arşu. Lüme Sa'd ibn Muaz. Sa'd ibn Muaz vefat edince ne oldu? Arş-ı ala sallandı. Sayhi hadis Buhari'de var. Arş-ı ala titredi ya. Yine de Levselime min zagtiz-i kabr ahadun. Levselime min Sa'd ibn Kabrin sıkıştırmasından Bir kişi kurtulacak olsaydı desene sahabeden. Bir kişi kurtulacak olsaydı derdim ki Sa'd ibn Muaz kurtulurdu. Ama onu da sıkıştırdı. Tabi sonra salıyor, serbest bırakıyor. Böyle bir azap cehennem gibi bir şey söz konusu değil. Ama bir bir bir merhaba der gibi anladın mı? Cebrail Hazreti'ne buyurur. "Lekat cezaa salih. Kabruhu hatta feracallahu." Bu mübarek bir kul idi. saad bin Umar salih bir zat idi. Ama ona da kabir bir sıkıştırma yaptı. Nihayet Allah Teala ondan bu sıkıntısını açtı. Başka de var. Kabir onu kendine bir kattı şöyle. Ne demek bazı adamlar olur böyle hani iri yarışı dur budur. E biz de çelimsiz zayıf falan böyle bir çeker seni kendisine falan. Bir de baksana bir de arkadan şöyle. E muhabbet mahabet de Azat kemiklerin kırılacak yani. Efendim, kabir e, de bu var. Bir Müslüman buna inanmadan imanı kabul edilmez diyor. Ve ne uşu pezir kabir azab hakkun, haktır ve gerçektir. Yani, Sayın Müslim hadisinde var. İnna azilümetet tübtelafi kubur ya. Bu met kabirlerinde fitneye, belaya, sıkıntıya, azaba durumuna göre tabii. Sorgu sual meselesi Peşinde azap gelmese bile başta başta korkunç ve müthiş bir hadise. Onun için iptila diyor. iptila imtihan demek. Ama sıkıntıya düş düşecek imtihan da öyle. Küle oynaya imtihana gitmeyecek. Felevlen la tedafenu. Ben kabir azabını işitiyorum buyuruyor. Şu mezarlıklarda yatanlara azap olunduğuna hepsine değil Ama bu mezarlıklardaki bazısına azap bulunduğuna dair, hadi yani kul hakkı mı yemiş, adam mı öldürmüş, öpüğü mü yapmış, işte borç vermiş, faiz mi almış, neyse. Yani bu kadar birbirine zulmeden insanlar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mezarlıklardan geçiyor. Ben işittiğim şu kabir azabından, Allahu Teala'nın size de kabir azabından bir miktar işittirmesi için dua edecektim. Yani akılları başlarına gelsin. Ya Rabbi. Şu mezarlıklardan geçiyorlar. Hatta mezarlıkların yanında gülüyorlar. Hatta e, karıyı kızı almış e, mezarlıklarda kırıştırıyorlar. İlerisini söylemeyeyim yani. Mezarlıklarda içip sızan var. Hiç kabir azabından bir miktar duysa hayvanların işittiği kadar kedilerin, köpeklerin, atların Efendim bağırdığı kadar, havlandığı kadar, kişnediği kadar, kabir azabı duyup da... ...şekilip gittiği kadar, uzaklaştığı kadar insanlara duyurtsaydı... ...kimse mezarlığın yanına yaklaşabilir miydi o müthiş sesleri, azap seslerini duymaktan? Onun için buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahi Müslüm hadisi ya. Sonra baktım ki size Allah kabir azabını işittirirse... Siz birbirinizi defnetmezsiniz. Ölüleri gömmezsiniz. Çünkü gömülünce azap olur. O azam sesi bizi rahatsız eder. Çünkü her yerden duyuluyor. Duyulacak. Bunun için defni terk ederseniz milletin ölüleri ortada kalır. Onun için ben Allah size kabir azabından bir nebze işittirmesi için dua etmedim buyuruyor. Biz de işittirdik şimdi. Bayağı da bir keyfimiz kaçardı. Moralimiz bozulurdu. İştahımız kaçardı. Kabir azabının sesini işiten adamın hali ne olur ya? Sonra bize yüzü döndü buyuruyor. Hadis-i Şerif'in ravi'si. Te'avvezu billahi min azabil kabri. Kabir azabından Allah'a sığının. E... 5 vakit namazın akabinde sığınıyordu. 4 şey var. İza farik haydüküne teşehhüdi. Sizin biriniz ettehayatüden farik olduğu zaman son celsede iki rekatlıksa zaten tek celse var. 4 rekatsa iki oturuş var. Son oturuşta yani selamdan önce bitirdiğiniz zaman teveddü billah'ın 40. 4 şeyden Allah senin buyru. Bunlardan birisi Ömrüca bil kabri kabre zabından. Bütün sahabe Ee, selam vermeden önce bu dört şeyden Allah sığmış. Cehennemden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden, bir mesih-i deccal-ı şerinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı sığmış. Ümmetine talim etmiş. Say hadislerde emretmiş. Selamdan önce ben ezbere bilmiyorum işte, namazın içinde de Türkçe söyleyemem. O vakit e, selam verdiğinden sonra yap ama esası namazın içinde selamdan önce. Bu, o kadar adiş-i şerif var ki yani. Allah Allah. Evvel Sıddık Efendimiz'in kızı Esma Validemiz, Ayşe annemiz ablası öyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı bizde bir konuşma yaptı. Kabirde müminin başına gelecek fitne, imtihan, azaptan bahsedince bütün Müslümanlar inim inin dediler diyor sahabe-i kiram. Mescitte biliyor. Ağlamaktan efendim kırıla gitti. Çünkü... İnanıyorlardı. iman diyorlardı. Allah Rasulü ne buluşsa haktır ve gerçektir. Böyle iş olur mu ya? Sen kendi kafana göre aklım almıyor, mantığım yetmiyor. Ondan sonra inkar ediyorsun. Şimdi bu ne olacak? Ve bu diyor haktır. Ve hikmetin allah Teala tarafından bir hikmettir. İsabetli bir fiildir. Öyle de okuya, okunabilir ve hükmü adlün, Allah'ın hükmü, kararı, kime azap kararı aldıysa kabrinde, adalettir. Zulümden münezzettir suçsuz da yapmaz. Öbürüne göre ve hükmetün ve adlün, hem isabetlidir hem adaletlidir. Çünkü her şeyin sahibi, maliki odur. mülkünde dilediği şekilde tasarruf etme yetkisi ancak ona aittir. Emir onundur, ferman onundur, hüküm onundur, irade onundur. Yaptığından sual olunmayacak tek Allah var. Celle o Boş var mı? Abesle istihar eder mi? Peki bu azap ne, ne üzerine olacak? Alel cismi hem cisme bedene olacak ve ruh hem de ruha birlikte olacak. Neden dolayı olacak? Neye dair? Alama o şeyler üzerine ki yaşağı diliyor. Dilediğine... Dilediği sebepten dolayı vasiyetinde zarar mı yapmış, birinden kul hakkını mı gasp etmiş, öbürünü mü dövmüş, öbürünü mü sövmüş, zina mı yapmış, içki mi içmiş, faiz mi yemiş, yalan mı konuşmuş, hayvana mı işkence yapmış, kediye köpeğe, aç mı bırakmış, elini ayağını mı kesmiş. Hala maşa. Allah dilediğinden sebep, dilediği herhangi bir husustan dolayı E, ...bu azabı yapacaktır. Efendim... ...hem bedene hem ruha. Çünkü neden? E, ruh, e, esas insan ruhtur. Ruh bedenden ayrılınca, geçenki derste de tefsilatta anlatmaya çalıştım. E, ruh ölmüyor. Ruh ölmediği için, kıyamet... ...koptuktan sonra... ...ölüyor mu ölmüyor mu? Ruhlar ezeli değildir. Yani ezeli bir tek Allah var. Ama ruhlar ebedidir. E ya cennettir ya cehenneme girenler. Ama toprak olacak olanlar, fetret eli, Daha başında falan yaşamışlar. Onlar tamam. Onlar azaptan, nimetten, faresledirler. Ama genel manada cennete veya cehennemde ebedi kalacak olanların ruhları da ebedidir. Adam ruhsuz, e, orada e, cennetteki, cehennemdeki e, ruhsuz beden olması düşünülebilir mi? Esas insan ruhtur. Beden onun iskeletidir, kalıbıdır. Kullandığı aletidir. Dolayısıyla azap da ruhadır. Kabiri söylüyoruz. Cehennemdeki hem bedene hem ruhadır. Meza, e, kabirdeki bedenini direkt açtığın zaman ya adam yanmamış, ha, cehennemdekini görsen kömür gibi zift karansa, yandığını görürsün. Ama şimdi kabirdekini açtığın vakitte Ee, en büyük yavru veya işte neyse Müslüman fasığı, faciri e, bakarsın yeni gömsün iki, iki gün sonra açtın taze ölü işte iki üç günlük e, bir tarafında niye siyahlık yok madem buna azap oldu bunu niye bir tarafına bir şey olmadı bedenine Cık, öyle değil işte bedenindeki bazı cüzleri, bazı parçaları idrak noktaları, anlayış ve his ve duyu noktaları Acı hisseden. E şimdi mesela bir insanın bir ayağına bir şey oluyor, başına bir şey oluyor, bütün vücudu acı çekiyor. Bütün vücudu acı çekiyor ama sen adam otururken gördüğün zaman da onun bir tarafına kılıç sokan yok, mızrak sokan yok. Adam diyor inin inin böyle dayanamıyorum diyor çok ağrım var benim. Ya sana bir şey yapan yok, e, nereden ne nere, nere oluyor da böyle sızlanıyorsun? E kardeşim işte diyelim ki tümör var, diyelim ki bir kanserli hücre var. diyelim ki beyninde diyelim ki ciğerinde diyelim pankrasında bazen gö görünebilir bazen görünmeyen de olur sinirsel şudur budur sinirle ilgili tamarlı sinir uçlarıyla ilgili vesaire e gördüğünde baktığında azap sebebi ortada bir, bir şey yok ama inim inim inliyor. çünkü o acıyı bir bölüm hissediyor e sen şimdi ne yapıyorsun Ameliyat edeceksin adamı kesip doğrayacağı zaman doktorlar ne yapıyor? Keyfine kesip doğramıyorlar canım hoş. Efendim, kuşbaşı yapmak için değil. Adama ameliyat edecek de kalbini, ciğerini bilmem nesi. Tedavi için. Ama kesip doğuruyor. E kesip doğraması için canlı canlı nasıl yapacak onu? Ne yapıyor? Narkoz veriyor. Narkoz veriyor. Ne oluyor? Acıyı duyan merkez tumura uğruyor. Efendim kapanıyor... Ondan sonra kesiyor, doğruyor, bücüyor. 5 saat, 8 saat, 10 saat, 20 saat süren ameliyat var. Adam ne anlıyor? Duymuyor ki ondan. Ona göre narkoz veriyor. İşte az narkozun dozunu ayarlayamadıysa yandı adam. Yandı yani. Benim bir kere elim elimle ilgili bir ameliyat yapıyorlardı. Narkozu herhalde şey yapmış. Doktor orada konuşuyor adamla. Ben de duyuyorum ama ayılamıyorum. Ama öyle bir ağrı, öyle bir acım var. Sağ elimden işte benim. Eee... E, ameliyat ettiler şekerden dolayı. Şuramda e şimdi orada narkozun demek tozunu ayarlayamadılar. Ben biraz erken ayıldım. Ayıldım ama kendime gelip de adıma ne yapıyorsun ya çok canım yanıyordan diyemiyorum. Öyle de ayılıp konuşacak halim diyor. yok. Benim başıma geldi. Ondan sonra efendim böyle artık o kaç dakika sürdüğü onu bilmiyorum belki. E, çok azdır ama öyle bir acı verdi ki ayılıp da yani gözüm böyle şey diyorum, aklım, şuurum biraz yerine geldi. Narkozun etkisi azalınca acı duymaya başladım. Acı duyunca o doktor da orada birini karşıda almış oldu. Ondan muhabbetiyor. Bir yandan da kadınlar efendim işte dantele şey derler gibi, örerler gibi. Bu da benim elimin içindeki o şeyleri işte vallahi şunları bunları şuradan örüyor. Yani dikiş şey, yapıyor, şey diyor. Nasıl bir acı? Nasıl bir acı? Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Kalbimin, gönlümün, göğsümün içinin dibi deliniyor yani. Ama takatım yok ki. Ya çok acım var. Biraz ya narkoza bir daha narkoz verin. Dozuma az geldi falan. Onu diyecek halim nerede? Ben yaşadım bunu yani. Canlı canlı. E dolayısıyla işte sen o acıyı duymuyorsun diye anlayış noktasını, idrak merkezini E, kapatıyorlar, kapatan bir e, ilaç veriyor da Allah yaratmış, celle celalü, işte narkozdaki işte, uyuşturucu maddelerle efendim veya lokal anestezi diyorlar, o bölgeyi e, acı alma şeyini etkilemek için donduruyorlar, onda bir şey sürüyorlar, bir zaman bekliyorlar, ondan sonra bir işte, şey uyuşuyor, mu uyuşuyor da orada bir operasyon yapıyorlar. Burada da kabir azab hem ruhadır en bedenedir. Ama beden deyince sen mezarı Açtığın zaman onun üzerinde siyahlık, yanma izi bazen de olmuştur. Bu imtihanı allah Teala göstermek için e, kitaplarda yazıyor. Birçok insanlar böyle şeyler görenler olmuştur. Ama ekseriyet itibariyle gayban iman. Gördükten sonra herkes inanır. Gavur kalmaz. Gayban iman esasına dayalı olduğu için iman şartlarımız. E, Kabiri açsan da sen E, o kişiye azap olunduğu veyahut da e, fiziki olarak e, orasına burasına kamçı vurulduğundan iz çıktığını göremezsin. Ama bedene azap var mı? Var, bedene azap. E, niye bedene azap var? E, çünkü ruha yapıldığı için e, ruhun da bedenle irtibatı var, ittisali var. allah Teala bedenindeki acıyı hissetmenin merkezi noktasına idrak ve his Duyu noktasına onu gönderiyor adam e, o azabı bedeni de hissediyor fark ediyor duyuyor ama efendim e, iz olarak ortaya ortaya bir iz eser çıkmıyor onun için kabir azabı bazı alimler sade demişlerdir, ona da inansa adam eli sünnetten çıkmaz kabir azabını diyoruz cehennem azabı sade ruhadır dese kafir olur. Çünkü cehenneme etleriyle derileriyle gireceklerine dair ayet var. Kullemâ nâvzudet cülûdû ünbedden cülûden Derileri piştiği zaman, döküldüğü zaman yerine yeni taze deriler veriyoruz Cehennemdeki azap zaten adam diriliyor mu aşere çıkıyor. Diri adam cehenneme diri diri atılıyor. Bunu konuşmuyoruz. Kabirdeki meselede e, cumhura göre, ekser göre hem bedene hem ruhadır. Ama azabı tadan nokta neresidir? Ruhdur. E, ruh da ölmüyor zaten. Cehenneme girecek de o ruh değil mi? E, dolayısıyla ruh ölmediğinden bedeniyle de irtibatı noktasında oraya da acı e, fark ettiriliyor. Ehl-i Sünnet'in mezhebine göre hem cismen hem ruhan yani hem bedenine hem ruhuna azap olacaktır. Felsefeciler falan bunu reddetmişler. Yani onlar e, demişler bedene bir şey yok ama ehli hakkın el üstetinin itikadına göre hem cismedir hem ruhadır zaten esas insan ruhtur e şimdi ölünün cücleri parçalanmış dağılmış canavarların karınlarına gitmiş kuşların hafzalelerine inmiş e bu beden yok ki ortada yani iskelet ceset yok bazı ölülerde ceset yok. E sen diyorsun kabir azabı. Herkese kabir nasip olmuyor ki kabir azabı olsun. Kardeşim bu adam kabir azabını hak etmiş mi etmemiş mi? Mevla onu biliyor. Bitti. Eğer kabir azabını hak etmişse adam isterse kuşların, e, balıkların e, binlercesini, milyonlarcasına her parçasını kopartıp, didip e, işlerine gömsünler. Burada bedenin Bütün olması, cesedin birlikte olması. işte başı bir yerde, kolu bir yerde, öyle de var. Ayağı bir yerde, bir ayağı bir yerde, bilmem ne, parçalamışlar adamı. Değil mi? Oraya atmışlar, oraya atmışlar. E bu bir bütün değil ki bunun neresini azap olacak? Ne alakası var? Ruh parçalanmıyor ki. Canı çıktı diyorsun. E can dedi ruh çıkıyor işte. Ruh çıktığı zaman adamın bedeni ölüyor. Ondan sonra neresini kesiyorsun, Doğruyorsun. Ama Ruh ölmüyor. Beden ölüyor. Azap da ruha oluyor diyorum sana. Diyorum sana bu ne değirmeni nedir? Yel değirmeni nedir? Sen diyorsun bana anlattık ama suyu nereden geliyor? E sen şimdi yel değirmeni olduğunu anlatsan suyunu bir daha sorar mısın? Yel demek rüzgarla dönüyor daha suel hücum yok. Yani ruh hayatta mı hayatta? Anladım mı anladım diyor. Ondan sonra diyor ki bunun beyefenin bedeni parçalanmış buna nasıl azap olacak şimdi? Ne anladın sen şimdi bundan? Kardeşim ruh bir bütün. Ruh bölünmüyor. Sen şimdi adamı 80 parçaya bölsen ruhunun bir parçası bile kopmaz ki. Ruh elle tutulmaz, gözle görülmez. Allah'ın manevi aleminden alemi emirdendir. İşte insan o geldiğinde hayat geliyor, o gittiğinde işte uykuda, ölümde hayat gidiyor. Latif cisimdir. Ağacın içinden efendim sıktığın zaman suyu çıkması gibi veya o efendim Yağ çıkması gibi, i̇şte uç ağacı, öt ağacı. Türkçe'de ötüyorlar evet diyorlar, ağacı, udu indi. E tahta, tahta yakınca yağ çıkıyor, kaynatıcı yağ çıkıyor yani. E bu yağ bunun neresindeydi? Sen o tahtayı ellerken elin yağlanıyor muydu? Yağlanmıyor. Yeşil ağacın efendim e, veya da maydonozun. Üstünü ellediğin zaman kuru maytanozu elin ıslanıyor mu? O, Ama içinde su var. yeşilken içinde su var. Ama görünüşte su yok. Sıktığımız hışıkıyor çıkıyor yani. E, dolayısıyla o su onun neresindeydiyse senin de ruh o şekilde bedenine işlemiş. Onu çekip alıyor. O ruh bir bütündür. O tecezzi kabul etmiyor yani. O, onun cüzleri parçalanmıyor. Dolayısıyla allah Teala Teala Ee, insanın bedeninde de hususi bir cüz. Yani bir insanın acı duyması şu kadar gözle görülmeyecek kadar ufacık en küçük hücresine bile Allah bir acı verse o bütün bedenini acıtır. Yoksa bütün bedenine işkence yapmak gerek yok. allah Teala acıyı ve azabı sana tattıracaksa en ufak bir parçana bile tattırır. E zaten sayı hadisler ne buyuruyor? İnsan ölse de parçalansa da, hayvanlar yese de, yansa da, yakılsa da kuyruk sokumundaki küçük hücre, gözle görülmeyecek kadar küçük bir hücre var, o çürümüyor. O yok olmuyor diyor. E zaten o hücreden bile sana acı hissettirebilir mi? Ettirir. O, o hücrenin, her ölen insanın, o hücresinin, insanın ne işleme tabi tutulsu cesedi, o parçanın yanmayacağı, yani yok olmayacağı sayı hadis küllü cesedi bile ademeye bile illace bezenbi buyuruyor. Kurupsun zaten mahşerde o onun üzerine ee, cem edecek. Diğer cüzlerini, parçalarını o noktanın üzerine birleştirerek toplayacak. Adamın dünyada yaşadığı efendim kilosunu, boyunu, boyunu aynık diziltecek kabirden mahşere kaldıracak. Onun için Ee, kabir azabı da, kabir nimeti de, kabir e, efendim cenneti de bahçesi olması da bunların hepsi neyi gösteriyor? Ruhların bekasını, ruhun e, ölümsüz olduğunu gösteriyor. Ehl-i sünnetin mezhebi de budur. Ee, Şeyh Takiyüddin Sübki de e, kıyametten sonra da ruhların ölüm yani e, devam ede e, ruhların hayatı devam edecek, ölümsüzlüğü devam edecek buyurmuştur. Yaz bazı alimler demişlerse işte, demin dedim ya. Her şey helak olacak. ad kermesinden dolayı melekler bile cebrahassa mazra vefat ettiğine göre o arada ruhlar da bir vefat edecek yani ruhları da allah Teala onlara da ölüm tattıracak son ruhları diriltecek bu kabil e, tabii ki daha e, naslara uygun düşüyor ve lakin el mühim e, zaten kıyamet kopana kadar mahşer kurulan kıyamet kopana kadar e, sura üfürülene kadar Ta Adem Aleyhisselam'dan beri bütün insanların, cinlerin ruhları şu anda baki. Bir tanesi ölümü tatmış değil. Sura vürüldükten sonra herkes ölürken ruhlar bir zaman ölse aynı melekler bizden sonra ölecek, bizden önce dirilecek. Ya ruhlar önce dirilmesi lazım ki e bedene gelecek çünkü kabirlerde yattığımız yerlerde veya hayvanların hafzalelerinden, içlerinde o, o onu yemiş, o onu yemiş, onu yemiş. Mevla Ali bütün bunları birbirinden hücrelerini, o parçalarını kurban olduğum Allah'ım yeniden dirilteceğim diyor. Bütün Kur'an bunu söylüyor. İşte o diriltme anda ruh canlı olduğu için e, bedenine gönderiyor onu. E, bedenine gi gidiyor. Bedenini yine kabire kaç kilo koydular seni? 100 kilo. Çürüdün, eredin, gittin, toprağa karıştın. Bir şey yok. Orada yeniden o e, 100 kiloluk bedenin, iskeletin, cesedin Kabre ilk konulduğunda kaç kilo ölüyorsa, boyu kaçsa, eni kaçsa, kilosu kaçsa aynı öyle yatıyor ama ruh dışarıdan geliyor bedene girince kıyamette kopunca bütün topraklar patlıyor. وَيْدَ الْقُبُورُ بُعْثَلَتْ Kabirler eşelendiği zaman deşilip ölüler e, diri olarak çıktıkları zaman diyor Kur'an. وَيْدَ nüfusu وَيْجَدْ Ruhlar bedenleriyle çiftleştirildiği zaman diyor Kur'an. Hepsi ayet bunlar. Bunları inkar eden nasıl Müslüman olacak? ''Vel bahsik mademez hakkun'' ölüm ardından diriltmesi Allah'ımızın bizleri dirilteceği haktır. Ne, ne anlattayım sana? İtikad budur. Burada mantık yürümez, felsefe yapılmaz. E, efendim aklıma yatmıyor diye e, insan ayet ve hadislerde geçen konuları inkar edemez. inkar ederse imanı kabul edilmez. Namaz da kılsa, hacca da gitse, zekat da verse, bütün dünyayı hayrat hasanatla doltursa, bu konular şu anlattığım konulara inanmayan Müslüman olamaz. Bitti. Bütün kitaplar el-i itikad kitapları, bütün ulema uliya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe kiram, nizam, bize kadar bir tane Kamer azabına inanmasan da olur diyen bir alim olamaz. Neden? E ayet hadisi olan bir şeyde alim ne konuşabilir ya? Bunlar dayalı şeylerdir. Akılla çözülecek, iştihatla bulunacak şeyler değildir. Bundan dolayı bu konulara iman etmemiz gerekir. Ee, önümüzdeki derste inşallah yine işte bu konudan da biraz şeyler kaldı. Ee, sonra mizan terazi. amellerimizi tartacak mizandan e, bahsedecek metin itibariyle Tabi şerlerde diğer ilimlerden ben de anlatıyorum. Rabbimiz Tebaraka ve Teala itikad üzere yaşayıp ölmek istikamet göstermek en ufak bir şüpheye vesveseye kapılmadan iman salametle çene kapamak cümlemize nasip ve müessir eylesin. Amin. O sallallahu Teala ala Seyyidil Murselin Muhammed ve ala ashabih ecmaîn ve rabbil alemin.